İstanbul'da son bakışta İstanbul profilini çizmeye çalışacağız. İstanbul'da görünmeyen İstanbul'u ilk bakışta fark edemeyeceğimiz insanları, olayların nabzını tutmaya çalışacağız. İsmim Nuh Köyklü ilk defa program yapıyorum. Dolayısıyla affınıza sığınarak başlıyorum ilk programa. Ve ilk programımızın konuğu da Salih Tezer Bey. Evet. Hoş geldiniz burada. Hoş bu bulduk. Saadi Tezer Bey Küçük Samatya Meyhanesi'nin sahibi. Küçük evet. Samatya Meyhanesi 50 yıldır Samatya'da evet. olan ve e, Samatya'ya bir anla ismini veren evet. mekanından birisi. E, hoş geldiniz elime başlayalım. Evet siz, bulduk. Siz başlayın e, hikayeye. Küçük, e, ben, Paris küçük Paris Ben Samatya'nın e, doğum ben Samatyalıyım. E, Samatya İstanbul'un e, en küçük semtlerinden bir tanesi. Fakat çok şirin bir yer. Fakat tarihi de çok büyük bir yer. E, esnaflarıyla, balıkçılarıyla e, ...meyaneleriyle... E, ...daha evvelden burada... E, ...Rum yani Emeni... ...vatandaşlarımız vardı. Bunların zamanında... O, ...o şeyler, meyane alemleri... ...daha çok güzeldi. Daha e, cana yakın insanlardı. Şimdi ise tabi eski... ...şeyini kaybetti. Bu doğudan gelen göç durumlarıyla. E, ben şöyle diyorum... ...Samatya eski rengini kaybet kaybetmeye devam ederken bir anda tekrardan yeni rengine kavuştu. Onu da şöyle hı hı. diyebilirim. Bu ikinci bahar. İkinci bahar'ın e, Türkan Şuray ve Şener Şen'in e, başrolü oynadıkları ikinci bahar Samatya'yı yeniden bir renk kazandırdı. E ben diyorum ki keşke o dizi daha hala devam etseydi. Hı hı. Fakat bittiğine rağmen yine de bizim Samatya o ikinci bahar'ın e, dizisinin şevkiyle daha la devam ediyor. Kalabalık daima orayı ziyaret ediyor. Hı hı. Siz kaç yıldır Samatya'dasınız? Ben 50 yıldır Samatya'dayım. 50 yıldır Samatya'dayım. Evet. Peki, e, Samatya'da. Peki Samatya tabii ikinci bahardan önce de filmlere mekan olmuş bir yer. Tabi tabi. Yani İbrahim Tatlıses, Ferdi Sizin tayf, bizim İbrahim Tatlıses, bizim mekanda çekildi. Bizim mekanda, evet. Hı hı. Hatta e, bir hapishane kapısı. Gökhan Kapsı Güney, hapishane evet hapishane kapısı, kapısı evet, iç kalpakçı kapırası. Orası akşamları kapanıyordu. Tabi eskiden, şimdi değil tabi ondan sonra hani bu şekilde devam ediyordu Samatya. Peki şeyi tamam. merak ediyorum. Ee, küçük Paris. Evet. Küçük Paris mi? Şöyle bir e, onun şeyi var, tarihçesi var. Samat e, eski Fransız diplomatlarından, e, diplomatlarının şey kayınvalidesi Samatya'da oturuyordu. Bu da sık sık Samatya ziyarete geldiği için orayı bir Küçük Paris olarak gördüler ve burun ismini Küçük Paris koymuş koydular. Zaten Samatya da yine yani Küçük Paris olmaya layık bir yerdi. Hı -hı. Şey, esnafıyla görüntüsüyle. Hı hı. Yani buradan gelmedi küçük, küçük Paris'in şey efsanesi. Bir de şöyle bir hikaye var. Ee, 1960'lı yılların işte İstanbul sosyetesine en çok uğrak yeri Samatya'ydı. Evet. işte ince belli votka bardakları ne oldu yani Evet, biz 25 kuruşa bardak şarap satıyorduk. Hı hı. Hatta bize e, şeyden bize, ben işte Tekirdağ Aşağıköy esasından kökenim. Hı hı. Baba şey tarafı Selanik. Biz oradan fıçıla da şarap getiriyorduk. Ondan sonra ofislerden şarap doldururduk, ufak şişelere. E, 70'li galonlar vardı o zaman. Bardak şarabı 25 kuruş tuttuk. E, şarap doldururken bizim Samatya'nın e, bayağı meşhurları vardır. Mesela Uğur Dündar. Geçerken bana daima, abi hayırlı işler kolay gelsin derdi. Hı? O zaman daha talebeydi yani Uğur Dündar bey. Nerede öğrenci doluduruyuz? Samatya, şey bilmiyorum hani öğrenci ama yani çok şeydik. Yani. O oturuyorduk. O mağluda oturuyorduk. Ondan Hı. sonra bu Uğur böcekleri. Efendim, söyleyeyim. Bayağı hani meşhurlar vardır Samatya'da. Hı hı. Rana Alagöz, Selçuk Alagöz. Bunlar bizim hep muhitin insanları. Hı hı. Hani Samatya e, eskiden şöyle diyordum ben o çirozlar şey uskumru çirozları iki buçuk kuruştu fiyatları. Beş kuruştu asılıyordu bütün duvarlara. Min şeyler, lekerdalar yapılırdı. Samatya'nın yani şeyi bit anlatılmakla bitmez. Anladım. Evet. Peki siz meyhanicilerin zamanı başlınız Ben meyhaniciler e, deyebilirim ki bir dakika tamam 58, 58, 58 senesinde başladım 58 senesinde başladım okulu bitirdikten sonra ben şunu e, babadan kalmadır yani bize meslek babam rahmetli oldu. Biz devre aynı yerden değil. Bizim daha ufak bir yerimiz vardı iki katlı. Orada şarabahane işte. Şarap Hı -hı. satıyorduk orada. Sonra bizim öteki tarafa geçtik. Bir yer daha açtık. Sedir'in olduğu yer. Hı -hı. Sonra karşı tarafa geçtik. Ben pardon bilmeyenler için hemen bir özet geçeyim. Ee, küçük Paris meyhanesi. Yani Hı. İstanbul'da bir örneğini bulamayacağınız bir meyhanesi. Çünkü 70'li yılların odasını evet. yansıtan hala ince belli bardaklar kullanılıyor. Piyaz. Tabii peşar, piyaz meşhur. Piyaz hala meşhur. Evet meşhur. meşhur. ...ve yani kendinize o döneme ait isteyebileceğiniz bir yer... Evet. ...gibi Onun için benim ilgimi çekmişti. Evet, yani... ...araya özet olarak girmiştim. İşte ben diyorum... Samatya'nın ...şekli bu yani. Bizim Samatya ...meani olarak hem cüzi... ...hani ufak tabakaya... ...hita edebilen bir yer... ...yani burada hem işte yanımızda bir develi vardır... ...onun da zaten müşterisi dışarıdan gelir... ...yani evet. Samatya'nın pek şeyi uğramaz oraya... <Gülüyor> Samatya ...kendi çapında bir yer... Hı hı. Hani e, esnafıyla e, şeyle e, ne bileyim halkıyla beraber yani bütün eşen bir yer, ufak bir yerdir yani. Siz bir de meyhanecik dışında musikiyle uğraştınız. Musikiyle uğraştım evet. Ee, İleniş Türk musiki cemiyeti. Evet, layık hanımdan evet. Tövman'ı aldı. Bizim solfeci hocamızdı. Laika Yıl hanımdan. kaçtı? Yıl şaka mı, e, Bir dakika 41. 57-58 senede, 55 falan o hı zamanlarda hı. uğraşıyordum. Sonra ilk hani ilk hocam İsmet Alpazdan'la uydu, İsmet Alpazdan'dan peyz Ondan sonra ilgili Türk müziği cimiyeti, Ayak Hanım, töhmenini aldığı ile devam ettik. Fakat tabi hayat şartları nedeniyle musikiden biraz uzaklaştık. Yeri e, gelmişken hemen e, o dönem sizin geçtiniz diyelim, bir tabii. şarkıyı hemen sunalım. Evet Lemi Atlı'nın Hicaz yürük semaisi Hastayım evet. yalnızım seni bahtiyar olmak isterim Senin şarkısı yanında. seni yanında olmak bahtiyar isterim şarkısı 94.9 açık radyoda Saadet ezeli görüşmemize devam edeceğiz. Hastayım yalnız seni bağladığım gösterim, evet. söyleyen müziyen seversin. Müziyen seversin. Hatasınız herhalde o yıllarda. Tabi. Ee, peki nasıl e, başladınız? Nasıl devam etiniz müzikeye ve bizim müzik Musiki. şeyimiz şöyle, bizim kardeşiniz hani, de Annemden, hani babamdan kaynaklanan bir şey. Bizim teyzem keman çalardı, anne mut çalardı. Hani genetik oluyor bizde biraz. Hı -hı. Kardeşim beben, biz beraber baya çalıştık. O da Feriha Tunçev'den, Radifert'ten ders aldı. İkimiz de yani Muski'ye küçük yaştan başladık. Fakat demin dediğim gibi işte ileri yani bu hayat şartlar nedenleriyle uzaklaştık ama tabii Muski insan içinde ölmüyor. Evet tabii ki. 100 yani yaşına gelse Allah sağlık verse yine de Hı -hı. o ruh yaşıyor yani. Bir de plak doldurduğunuz Şen Çalar plaktan 1978 evet. yılında biraz ondan bahseder misiniz? İşte biz o zaman meyaneciydim ben yani yine aynı Hı -hı. mesleği yapıyorduk. Bizim bir, o bir Habip Çamlıyar arkadaş vardı. Hı -hı. Cemile, Cemile, Cemile şarkısının, şarkısının on da yani hayatı pek renkli değildi zaten. Evet. bayağı Baya vardı vardır onun. Ayperbaşı bir gün falan meşhur eden yani eserleri vardır. Bu Cemile Cemile. Sonra paraları verdi kumar'a falan diye şarkısı vardır onun. <gülüyor> i̇şte bu son bana yapmış olduğu şey bu şey. felek bana yar olmadan, yardımeme çare bulmadan, göz yaşlarım kurmadan işte geldim gidiyorum. Arkasında bir yer sevdim yazık onu el aldı. ...kavuşmamız bilmem nereye kaldı... Hmm. şu anda mı... Hmm. ...evet... E, ...şençalar evet. plaktan eğer rastlarsanız... ...Sahri teze ve Süleyman Tezer... ...Kadir'i evet. siz okumuştunuz değil mi? Evet. E, mutlaka karşınıza bulundurun... ...diyelim. Keşke olsaydı... olsaydı ...sizde de, de yok aslında ama. Ya işte o kadar vardı... ...hepsini... Dostları dağıttık... ...şuraya dağıttık... ...buraya dağıttık... ...bitti. <gülüyor> Bize de kalmadı yani. Peki. Ee, aslında Samatya'ya biraz... Tabii sizin aslında e, musikiye başlamanız çocukluklarınız... Evet. Biraz da Samatya'ya dönelim istiyorum ben. Tabii. Ee, Samatya'sa küçük bir yer. Samatya çok küçük bir yer. O merdivenlerin başladığı yer, Yedikule'den ayrıldığı yerle... Aslında tren istasyonası. Tabii gibi, oraya kadar. 40 metre kalem değil. O kadar küçük, küçük bir yer. Küçük bir yer. Hı -hı. Ee, Samatya çok eski bir yer oldu olmasına rağmen... biz Koca Mustafa Paşa yukarısı. Oradan daha çok çok yani geriydi. Şimdi Koca Mustafa Paşa... Or yanında bir şey oldu, vilayet oldu. Yani. Vilayet oldu. Evet. Samat... Yani insan onun sıkıntısını çekiyor gibi sanki. Yani küçük yer unutulmuş. Yani bu ikinci bahardan önceki belki bir ruh hali. Tabii Tabi tabi. Yani davelden de arz etmiştim. Samatya eski şeyini, bu e, göç davası eski insanlarını kaybetti. Hı hı. O şeyler, azınlıklar da gitti. Onlar zaten bir renk veriyordu Samatya. Onlar iyi insanlardı esasında. Daha bir canlıydı o zaman evet. Samatya. Onlar gidince Samatya'nın o şeyi de bitti. Yani eski şeyi kalmadı, hali kalmadı Samatya'nın. Ama şimdi yani o dediğim gibi yine ikinci var, orayı yine canlandırdı. Peki o yıllarda mesela e, iyi güzel geçti, biriniz yıllarda. Evet. Neydi sizin için güzel olan şeyler? Dostluk, yani. arkadaşlık. Hı hı. Bir havası vardı Samatya'nın. Yani herkes birbirini tanırdı, birbirini severdi. Şimdi öyle yok. Şimdi e, Samatya'nın yabancısı olduk. Anladım. Yeni eskiler gitti yeniler gelir tabi daha verden yani ne bileyim insanlar birbirleri daha iyi anlaşıyorlardı. Ele bu işin ekonomik sorun sorun. Da araya evet. girince <gülüyor> işler, kendi derdine düştü biraz daha. Yani. Eskiden zorlan çevirirlerdi bir arkadaşına içki ısmarlamak için. Anladım. Şimdi arkadaşları geçtiği zaman <gülüyor> sırtını görüyor beni görmesin diye. Biraz şey miydi yani gerçi bütün İstanbul, bütün Türkiye belki öyleydi ama bir mahalle havası. Mahalle havasıydı zaten. Yani zengin, yoksul, i̇şte, yan yana. Işte, hep beraber. Herkes neyini işte biliyor. Tabi. Tabii. Yani Zaten samacda pek o kadar yani e, zengin pek yok yani. Hı hı. yani orta halli insanlar memur esnaf evet. takım var yani e, bunlar anladım ee, peki 94.9 Açık Radyoda bir şey daha var programa devam ediyoruz konumuz Sait Tezel ka, e, ikiz kardeşi kendisi çok benziyor keşke burada olsayız şey görseydi <gülüyor> Bey şu anda dükkan başında dükkan başında e, o da eğer dinliyorsa programı e, İkice şeyler de vardı muhakkak. E, peki şeye gelmek istiyorum. E, Samatya'da çekilen filmler. Sanki bir film platosunu hatırlatıyor Samatya. Yani ilk benim izlerimi gördüğüm zaman. işte e, birçok bir film çekildi. Hatta Vizkalı evet, evet, Yarım'ın evet. bir bölümü çekildi. Vizkalı yani Türkan Şuray mıydı? E, İzet yani. Türkan Şoray Bir evet. sahnesi. Ben onu pek hatırlamıyorum. Hani belki de yoktum o anda hı hı. ama Vesikalı Yârim'in sahnesi bizim orada zannetmiyorum çekilmedi yani. O Çünkü... Balıkçıların sahnesi, yani Balıkçılarının e, zeflen satılırken bir sahne vardı oradan geçmişti diye hatırlıyorum. Yine o Manav'ın Manav sahnesi. Ama o sahne Samata'da değil. Samata değil mi? Değil. Daha ileride. Evet değil. Anladım. Samata'da değildi. Zettinay'ın Manav'ın oynadığı evet, değil. Evet yanlış ölmüş ölmüş de değil. Anladım. Değil. Hani ben şöyle diyorum Gökhan Güney mesela çevirmiş oldu Can Yoldaşım Can Yoldaşım bizim evet. orada dükkanda çevirdi İbrahim Tatlıses'in filmleri... Hı. Ondan sonra e, Minorsk'lu'nun Viran Baba'nın yeri. Hı -hı. Yani daha birçok filmler çevrildi bizim orası yani sanat ya bir yerde yani küçük şey diyorlardı yeşil cam diyorlar evet. evet. <gülüyor> Hatta bir tane şey, meşhur bir hapishane ...ondan bahseder misiniz hapishane kapısı vardı meşhur aslında kilise o kilise esasında kilise değil. O orası iç kalpakçı kapı diyorlar doğru ya akşamları kapanıyordu orası dediğim gibi hapishane kapısı gibiydi yani, yani filmin hapishane sayesinde orada A yani. Evet. Evet. evet yani kocasını bekleyen tahta evet evet kapıda bekliyorlardı bekliyordu. şey olsun, tahliye olsun diye tahli olsun diye <gülüyor> <gülüyor> siz onları seyrediyorsunuz değil mi o zaman e, açık sıralarında tabi seyrettik orayla ilişkin bir anınız var mı yani şimdi şey ben oranın ya. hani şöyle ki açılışında hani kapını açılış şeyini bilmiyorum ama hani şöyle kendi hani seyrettim ben filmleri seyrettim Açılış sahnesi şeyini bilmiyorum. Fakat açılıyor diyorlardı yani. Orası daha en yani daha evvel bir tarihe şey bağlı, daha eski bir tarihe bağlı. Açılmaz şeyleri. Hı hı, hı. Bizim zamanımızda diyorlardı. Ay e, bizim ara sokak. E, ismi de değişik şimdi onu söylemek istemiyorum. Çünkü hı hı. burada onu söylemek istemiyorum. şey e, maa şey biraz değişik bir maaled. Onun için şimdi söylemek Anladım. burada ayıp olur. O bakımdan. <gülüyor> tamam, Buraya bir şey geçelim, diye. sansür geçelim. Tamam. <gülüyor> evet, başka yani Samat hakkında ne söyleyebilirim başka? Vallahi yaşayan siziniz, e ya. işte alacaklı yani. var. Yani anlatacaklarım ben bunlardan. Neredeyim? Yani işte başka şeyleri yani işte bu yani bütün anlattıklarım hani şeyden bunlarda bunlardan var Samat'ın yani tarihi, geçmişi, geleceğini şu anda tabii bilemiyorum daha neler olur neler biter. Hı, hı. Ama akaba, kendi biraz bahseder misiniz o küçük bizim, Paris? Bizim meyhanemiz mehanemiz yani. hep müdavimlerle doludur. Gel Geldiğimiz yani geldiği zaman tabi Geldiğimiz zaman aynı kişileri görürsünüz. Biz meheneciler esasında bir yerde yani belki okumadan, tıbbı okumadan psikologuz yani. Bütün dertleri dinleriz. Hı hı. Gelirler bütün zaraplarını dertlerini hep bize anlatırlar. Yani bizi can yoldaşı olarak yani görürler orada. Evde yapamadıklarını, anlatamadıklarını gidip bize söylerler. Bir yerde onlara dert ortağı alıyoruz, dertlerini şey yapıyoruz, eğliyoruz. Hani psikologluk gibi bir iş yani bizim. Bu sizi sıkıyor mu? Yani, S yani benim derdim mi var Yani. Amatör psikoloğa ne gerek var onu. Bazı yerde yani işin e, bizim şöyle bir şey var. E, meslek icabı. Artık buna alıştık biz. Evet. Yani her şeyi dinliyoruz, dinlemek zorundayız. Yani onlar Hı -hı. en azından e, yardımcı olabilmek için. Sonra de biraz da ticaret hayatı. Haliyle dinlemek zorundasın. Hı -hı. E, mümkün mertebe can kulağından diyoruz. Ona can kullanan cevap Biliyor vermek zorunda kalıyoruz yani. Anladım. Ee, orada vodka veriyorsunuz. Piyaz veriyorsunuz. Vodka, yani gerçekten piyaz. çok fazla bulunacak yer. Yani gerçi şarapçılar son dönem b açıldı ama o eski hava tamatı da var. Şarap pek kalmadı. Yani şey Beyo'ndaki Beyo'nda o eski hava... şaraplar açıldı biliyorsunuz. Ama eskiden Samatya vardı Samatya. Tabii Samatya şarabından meşhurdu eskiden. Hı -hı. İşte bizim anlattığım demeyecek. Hı -hı. fıçılarla Hı -hı. getiriyorduk şarapları. Eee 1000'lik şey 1000 şey 1 tonluk şaraplar tek Şarköy'den gelirdi. Onları açardık şeylere doldururduk. Markası var mıydı hatırlıyor? Tabii Mürefte şarabı. Mürefte şarabı. Musafra şarabı dedik mi? Tabii siyah. Şey papaz karası. Papaz karası. Eee biz de yani şimdi hani kendi memleketimiz olduğu için orası Çarşı Tekirda. Oranın şarapları gerçekten hani en iyi, en kaliteli şarap onlardı. Ama şimdi tabii haliyle bu kalite şartları çıktı. dolacak onlar bunlar. O o şarabın yerini tutmuyor yani. Pekmez gibi şaraptı onlar. Bir iki bardak içtiği zaman müşteri yolunu kaybediyordu. <gülüyor> Anladım <gülüyor> evet. <gülüyor> evet 94.9 Açık Radyo bir şey daha var programındayız. saat Tezel ile ee, zamanımızı evvelce yapmaya çalıştık. Şimdi sona veriyoruz? Ee, evet, yolunuz eğer Samatya'ya düşerse, küçük Paris meyhanese giderseniz, yetmişli yılların o meyhane havasını, evet. hatta daha eski de Öztürk Serengil'in incecik kravat giyip twist evet, yaptığı günlerin evet, evet. meyhanelerini görebilirsiniz. Tabii, değil mi? Tabii, tabii, tabii, tabii, Aynı ta aynı, aynı, aynı, aynı. Senedir. Ayna, aynı ben senedir. onu hissettim. Bir evet. yandan at yarışı seyrediliyor, bir yandan ince belli. <Gülüyor> evet, evet. <tutuşuyor, Gülüyor> güzel, güzel. Bu güzel mekana ve güzel insanlarla tanışmak isterseniz küçük paris hemen merdivenden aşağıda telefon numarasına bahresi. verelim belki merak edin olur. Tamam. Telefon numarası nedir? 587 71 21. Evet telefon numarasını aldınız. Ee, başka bir konukla, başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, e, Samatya'dan nereye gidiyoruz bir bakalım. Bir şey var daha diyerek bir soluk almış olalım. Evet salaş mekanlar diyelim. Salaş mekanlardan kısıtlığında biraz aşağılama ifadesi olarak da kullanılıyor ama çoğunlukla yani eğer köşede bir Atatürk resmi gör görüyorsanız ya da bir eski bir hatıra resmi görüyorsanız küçük bir dükkan bir tane belki en fazla dükkanın sahibi görüyorsanız orası salaş mekan olarak geçiyor. Şimdi size İstanbul'da başka bir tadını bulamayacağınız yani özel e, ...şeyler yiyebileceğiniz... ...salaş mekanlardan örnekler vermek istiyorum. Şimdi gezintimize... ...karşıdan başlayalım. Paşa Limanı Çay, çay Hoca. Burası Anadolu yakasında bir güzel gezdirek gidiyorsunuz. Ve eğer çay içmek istiyorsanız... E, ...Rahim Usta, Paşa Limanı Çay ocağı, ...Paşa Limanı limanın hemen yanında... ...bu çayın özelliği nedir? Bu çayın özelliği hiçbir yerde bulamayacağınız... E, ...yaklaşık kulak 100 yıldır... ...aynı, neredeyse aynı tadı... ...yapmaya çalışan bir yer... Ee, ve ya bir özel de şu denize bakarak çay içmek isteyen küçük çay barlaklarının çay içmek isteyen insanlar için eğer fincandan bıktıysanız oraya bir uğrayın eğer oradan doğru giderseniz yine Limanı'na doğru giderseniz bir meşhur köfteci Recep Usta var ee, bunun hemen adresini verelim Çengelköy'de Çakılı Sokak ismi de çok enteresan bir buçuk veriyorsunuz ve gerçekten İstanbul'un en iyi köftesini yapan Recibusta ile muhabbet etmiş oluyorsunuz çünkü Recibusta lanca çok şey var. Ee, Recep Usta size Antalya'dan e, İstanbul'a kadar olan yolculuğunu hemen hemen anlatır herhalde size Ve bir tahinli piyaz olur mu olmaz mı tartışmasında orada gelebilirsiniz ee, Recep Usta ile Recep Usta bir eski bir Antalya'da olduğu için tahinli piyazı çok iyi yaptığını iddia ediyor Ve köftenin yana size sunuyor Daha sonra ismi de salaş olan bir yer var ee, Anadolu yakasında yine Kadıköy'de Kadıköy iskelesine yakın bir yer işte burası Balıkçaa çarşısı adı veriliyor. Burada ızgaradan kalamar, kalkan yiyorsunuz ve tabii arada böyle gizli gizli rakı yani rakı da verilmiyor ama eğer isterseniz verilebilecek bir yer. Oradan karşıya geçerseniz eğer, eğer Beyoğlu civarında oturuyorsanız meşhur Kanacı Haydar'ın yeri var. Burası Kocasinan'da, Kocasinan İstanbul e, metropolünün biraz e, kenarına düşüyor ama ee, eğer gittiğiniz zaman göreceksiniz lüks mercedeslerin sıraya girdiğini lüks hanımların sıraya girdiğini göreceksiniz onlar da o e, lezzeti keşfetmiş durumdalar Beyom'da geliyoruz Beyom'da cadı kazanalı isminde bir yer var cadı kazanı e, kadınların açtığı ev yemekleri e, mekanı burada güzel güzel yemek yiyorsunuz ama buradaki yemek yemeniz de şu eğer e, çorbanızda ya da Yemeğe sarımsak az da sarımsak az Biraz da sarımsak koy mu koyabilir misiniz derseniz Onlar da sarımsak koyuyorlar Yani bu kadar bir aile ortamı gibi bir yer Aile ortamında yemek yemek istiyorsanız Ev yemeğini özlüyorsanız cadı kazanında güzel olabilir Yine Beyoğlu'nda bir Murat Kelle Paça salonu var Aslında görünüş itibariyle çok da iyi bir yer değil Çünkü bir takım kellelerin sallandığı işte hoş bir görüntü değil Ama eğer e, İstanbul'da iyi bir işkembe içmek istiyorsanız Mutlaka Murat Kelle Paça salonuna gideceksiniz Evet, e, salaşlar daha aslında çok ama bizim e, ilk bakışta görebileceğimiz yerler bunlar. E, Bunlara söylemekte ilk kastımız şu, yani e, lüks lokantalar ya da e, mekanlardan yeni açılan mekandan bıktıysanız buralarda bir uğramada fayda var diyorum. Evet, bir şey var daha diyerek, e, İstanbul'da aslında e, son günlerde olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, sokaklara böyle dikkatle baktıysanız, 70'li yılların, modası var. Moda gö gösterisi varmış gibi bir e, hava izleniyor. Büyük kaynakçı gözlükler. Bol İspanyol paça pantolonlar. Köpek yaka gömlekler. Yani 70'li yıllarda e, hadi diyelim bir filmden filmin o yani garip hippi sahnelerinin e, çıkmış yasal insanlar var. E, bu e, Uzun zamanıdan gözlenen bir şey değil, Retro kültürü diyorlar bunlara. 70'li yılların e, kültürün yine döndüğünü e, ifadesi olarak gösteriliyor Bunun en son evde o büyük kaynakçı gözlükleri yani Sonuçta 70'li yıllarda Çok güzel giyiniyor da 80'li yıllarda Buna kro ifadesiyle karşılıyorlardı e, Yine o kro gözlükte Yeniden e, insanların insanlara böyle, e, şey O kültürü alımsatmak için Giyilen bir nesne haline gelmiş durumda Evet e, Şimdi aslında bir e, es verelim Bir müzik arası verelim ve o, ve o müzik üzerinden Konuşarak devam edelim Şimdi bir Kalexiko şarkısı, Kalexiko bir e, Kalexiko'nun Bed of Cable Hawk şarkısını ve o şarkı üzerine konuşacağız. Evet bir Kalexiko şarkısı geliyor. Bed of Cable Hawk.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 Şimdi bu Kalexiko şarkısını neden çaldık onu anlatayım. Aslında bu grup e, Meksika müzikleri yapan bir Amerikalı grup bildiğim kadarıyla. E, ve Meksika'da ya da Amerika'da değil en çok Yunanistan'da ve Türkiye'de çok popüler. Her Yunanistan'da en çok e, dinlenen yabancı yukuktan başlıyor. Çok enteresan bir şey Ya böyle Meksika müziği yapıp. Şimdi Kalexiko e, bize karga müziğin. Beyoğlu'ndaki Karga Müzik hediyesi, daha doğrusu Karga Müzik'te en çok dinlenen Karga Müzik'in sahiplerinin en çok dinlemeyi dikten hoşlandıkları albüm Karga Müzik. Bundan sonra şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. E, müzi çaldığımız müzikleri mekanlarla özdeşik olarak Karga Müzik e, en çok Kaleksico'yu sevdiğini söylediği için eee çaldık. E, karga Müzik'ten bahsetmek için aslında o vesileyle e, Kaleksico'yu çalmış olduk. E, karga Müzik Beyoğlu'nda Atlas pasajının içinde açılmış bir yer. Hip-hop, e, hardcore, underground elektronik müziklerin e, bulabileceğiniz, fanzinleri de bulabileceğiniz, bazen tişört bulabileceğiniz bir yer karga müzik. Müzik gerçekten seven insanların olduğu bir yer oldu kesin. Çünkü siz eğer e, herhangi bir grup sorduğunuzda, mesela böyle ki Mazistar gibi çok fazla tanımayan bir grup sorduğunuzda bile size cevap verebilecek bir yer. Bu anlamıyla iyi bir yer. Hemen bir adresini vereyim, devam edeyim size bakıyorum madresine. Karga Müzik Merkezi İstiklal Caddesi Atlas Pasajı NO 14. Telefonu 245 -49 25 Karga Müzik burada açıldıktan sonra tam karşısında Beyoğlu Sineması'nın pasajında etnik temelli e, CD'lerin satıldığı başka bir dükkan açtı. Yani bir anda bir e, şubesi anlamında bir yer açtı. Burada da ise e, Hindistan'dan İran'a, İran'dan İrlanda'ya kadar çeşitli dünyanın çeşitli ülkenin müziklerini etnik temeli müziklerini ama sonuçta e, fazla amiyane olmayan gerçekten bu, o ülkenin kaliteli müziklerini bulabileceğiniz bir yer. Mesela susan Dehim gibi gerçekten daha sonra insanların keşfettiği müzik müziği ben kendi şahsen yaklaşık 6 ay önce oradan cd'sini satın almıştım. E, karga müzik e, bir özelliği de şu, etnik müzik yapan şubesi için söyleyeyim. Müziği gerçekten araştırmak isteyen insanlar, hatta onların içinden bir grup e, sanırım Ürdün'e gidip Orta Doğu müzikleri üzerine araştırma yapmak istiyor. Yani dolayısıyla müziği gerçekten bilen, seven insanlarla karşı karşıyız. E, Kalexiko'da onların son zamanlarda en çok dinledikleri müzik. Bir alternatif Dedim Vegas'ta ama Dedim Vegas'ın açık radyo için biraz sert olacağını düşündü arkadaşlar. Ben de hayır hiç de sert olacağını düşünmemiştim ama kaleksiko gerçekten çok güzel. İsterseniz bir Kalexiko'nun gerçekten Meksika'da değil, e, Amerika'da değil, Yunanistan'da ve Türkiye'de en popüler olan bir şarkısını Hot Trail, yani Albüme ismine veren şarkısını dinleyelim sonra bir şey var daha e, 94.9 açık radyo bir şey daha var programa devam edelim. Evet, Hot Rail'i dinledik Kaleksiko'dan Uzayıp giden tren istasyonları bir iç sıkıntısı. Tren yolunun kenarında e, oynayan çocuklar e, işte tren girerken tren arasına altına, rayların altına para koyarsınız. O para dümdüz olur. Onunla oynarsınız, onunla edinirsiniz. Bir iç sıkıntısı da aslında tren yolunun kenarında büyüyen insanlar bunu çok iyi bilirler. Bir yere gidememenin, gitmek istemenin ifadesi Kaleksiko'da aslında 3 aşağı bir şukarı böyle bir... E, ruh halinin e, ruh halini yansıtmaya çalışan bir grup. Evet bu güzel grup. bu nereden gelmişti? Karga Müzik'ten gelmiştik. Karga Müzik Atlas Pasa, Pasaşı'nda ve Beyoğlu sinemasında iki yer edindik kendi. Yani. Hatta bunu daha da şubelerini arttırmayı düşünüyorlarmış. Bir tekel olma durumundalar. Evet e, Karga nereden gelmiştik. 70'lerden gelmiştik. 70'lere Karga Müzik'in nasıl bir alakası var? Şimdi e, 70'lerin modasını bir şekilde bilinçli de bilinçsiz takip eden insanların aslında Urak Yedir, Atlas Sineması, Ağzınavur Pasajı, Terkos Pasajı gibi yerler. Yani e, o bol paça pantolonlar hatta e, kumaş e, şeyler kemerler vardı eskiden beyazdı çoğunlukla kot pantolonun üstüne giyip hafiften yandan sarkıtılırdı. E, bu e, kemerler de ünlü olmuş yine naylon tabir edilen işte gelin şaka gömlekler var. Bu insanlar aynı zamanda afiş almaya da oraya gidiyorlar. 70'li 70 filmlerin, 70 yılların filmlerinin afişlerini alıyorlar. Aynı zamanda bu insanlar o dönemin filmlerini seyretmeye çalışıyorlar. Ama çok enteresan bir şey. Bu insanların yaş ortalaması yani 80'li yılların insanları işte buna sosyologlar diyelim. Sosyologların tabiri şu geleceği olmayan insanların geçmişe doğru bir arayışları diyorlar ama biz o insanlara şöyle bir yardımda bulunalım diye bu konuşuyoruz. Yoksa bir ...yol göstermi, hakanı kesmek için söylemiyorum. Eğer o... ...kaynakçı gözlü tabir edilen gözlükleri... ...bulmak istiyorsanız az pazar... ...çünkü bulamıyorlarmış gerçekten. 1,5 milyon milyonlara az navur pazarında bulabiliyorsunuz. Alt tarafı da dükkanında 1,5 milyon lira civarında buluyorsunuz. Yine o dükkanlardan bir tanesinde çok güzel... ...işte 70'li yıllar İspanyol paça pantolonu var. Eğer filmleri istiyorsanız... ...gerçekten ciddi olarak... Şey, ...Mimar Sinan Üniversitesi'nin çok güzel bir arşivi var. O arşivden yararlanabilirsiniz. Afiş istiyorsanız Atlas Sineması'nın içinde... E, Metin'in dükkanından bahsedebilirim İşte fantastik ürünler satar Ama aynı zamanda çok güzel bir afiş e, koleksiyonu var O dükkanlarda yine o dönemin üzerine konuşacak bir de bulabilirsiniz Diyelim ve 70'ler bahsini şimdilik kapadım. Şimdi bu program e, Mayıs ayının ilk haftası Ve Mayıs ayı e, bir, Babylon'da bir dünya ritim günleri adında bir etkinlik düzenlenecek Yani bu ritim günlerinin mantığı şu hiçbir enstrüman çalıp çalmamız önemli değil. Bir ritim duygusunun olması önemli ve bu bir, bir anda ritim duygusunu eğitmeye çalışan bir etkinlik olacak, bir workshop olacak. Böyle bir workshop bir günlük var ve aklıma hemen e, acaba buna benzer bir yer var mı araştırmasına girdim ve İstanbul'da Durum Sersel isimde bir grubun oluştuğunu e, gördüm. Bunlar Durum Sersel yine aynı mantıkla. Hiçbir e, müzik bilgisi olmayan solfej eğitimi olmayan hatta müzik kulağı olmayan insanların çok basit şekilde müzik müzikle aralarındaki ilişkiyi kurmak için e, bir araya gelmiş insanlar yani sonuçta onlar etmeye çalışıyorlar birinci levante woman on man eskiden esko vardı burası bir e, bardı işte o devrini kapattı şimdi e, bir takım etkinliklerin gösterildiği bir mekan haline geldi woman on Man'de de burada durum sarsıl e, amaçları insanlara ...zaten var olduklarını sürekli ritim duygusunu açığa çıkartmak... ...ve bir enstrümanla kaynaştırmak... ...ve buraya giden insanlar bakalım neler demiş... ...onlarla biraz konuşmaya çalıştık... ...bunlar bu arada öğrenciden tutun iş adamına kadar... ...yani git gitme, oraya gitme gelişleri çok enteresan... ...kimi ee, stres atmak için... ...kimi bir enstrüman öğrenmek için... ...kimi de işte arkadaş bulmak için falan gidiyormuş... E, ...ve buraya giden insanların bir kısmı da enteresan bir şekilde... Ee, başka grup, yani grup kurmaya çalışıyorlarmış. Gerçekten e, yakın zamanda bir ritim gruplarının sayısı artarsa... bunların sorumlusu da durumu sorumsuz olacak. Birinci ee, Levent'te yerine bakıyoruz. Çalıkuşu Sokak No 13. Birinci Levent burası neresi? Birinci Levent, Levent çarşısına gidiyorsunuz o meşhur çarşı. Eğer girebilirseniz arabanızla. Ee, i̇lk sokak. İlk sokak yani ilk sokak derken şunu söylüyorum. Ana caddenin paralelinde ilk sokak çok yoğun bir trafiği vardır. Orada Woman on men. Evet, bunun bu de her gün hemen her gün, hemen her gün o workshop'lar var. Ve workshop'ları workshop'ların saatiniymiş bakalım. Evet, aylık toplam 8 saat ders söylüyormuş ve kurs ücreti 100 milyon liraymış. Pardon, şimdi ilk sadece pazar günleri gündüz saatlerinde ders varmış. Eğer öğrenciler takdir ederse onların da notları bu. E, daha sonra günlerini arttırmayı düşünüyorlarmış. Evet, e, durumu sorursun. İsterseniz 1 Mayıs'taki ee, şeye katılıp m Babilon'daki etkinliğe katıp daha sonra workshop olması planlanıyor. İsterseniz devam etmek istiyorsanız da 1. leventteki durum search'la devam edebilirsiniz. Evet bir şey daha var. Programı tüm hızlı ile devam ediyorum. Yani bu çok klasik bir alışkanlık oldu. Hızımız yok zaten. Çok da hızlı yaşamanın da bir alemi yok bence. Evet şimdi ben e, şöyle yine hazır yazı hazırlık yapmak istiyorsanız ve çok da ekonomik krizi var. Hemen her, her şey yenisini alamayacak, alamayacaksak. Bir takım böyle tamircilerin adresine vermek istiyorum. Bu tamirci işimize gelecek. Çünkü benim çok işime yarıyor. Çünkü yenisini almak çok bayağı problemli. Evet Hilal Saatçilik. Bu adam Hilal Saatçilik ne yapıyor? E, yerine hemen söyleyeyim. Hamidiye Caddesi Şah Hasan Hanın, No 36. Yani herhangi bir saati... ...getirirseniz, hilal saatçiliği bırakırsanız... ...duvar saatinden bir acar ...Najar, Serkisov saatine kadar... ...size bir güzel tarif ediyor. Ve gerçekten tam bir Ahmet Hamdi Tampınar ...romandan fırlamış gibi... E, ...hilal saatçiliğin... E, ...sahibi Zeki Ay Bey, yani Saatleri incelikle yaklaşan bir insan. Saate herhangi bir nesne olarak bakmıyor. Hatta canlı bir şey. Hatta saatin sahibini hiç kale bile almadığını söyleyebilirim. Yani saati bırakıyor... ...eğer siz ne zaman alacağım sorusunu sorma... gafletinde bulunursanız... ...yani olduğu zaman... ...yani saatin iyileştiği zaman... ...alacağını söyleyecek kadar da saati hassasiyetle... davranan bir kişi zeka gibi. ...gidin en azından bir... ...Ahmet Hanım Tanpınar romanına çıkmış bir insan... ...görürsünüz saatinizde bir güzel tamir olmuş olur... ...sonra işte... ...hazır yaz gelmişken bir mayo... ...tadilatçısını vermek istiyorum... ...diyeceksiniz ki mayo tadilat edilir mi... ...sonuçta mayo mayodur... ...ama inanın fiyatlar çok yüksek hele bu yaz çok daha yüksek olacak. E, bu mayo tadilatçısının bir özelliği daha var. Mayonuzu tadil et, e, tamir etmek için önce bir e-mail atıyorsunuz. Yani mayonuzun hasarlı olduğunu falan söylüyorsunuz. mahmutgumen@hotmail.com eee adresi Mahmut Gümen Bey'in. Eee orada mayonuzu e, tamir edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. ...ve işte bırakıyorsun... ...çok küçük bir dükkan burası... ...aslında e, kışlara... ...bulucin tadilatı tahl yapıyor... ...yazda mayo aslında çok... ...evet gerçekten ticari zekası olan bir arkadaşımız... ...Mahmut Kümen Bey... ...17 yıldır e, ticaret yaptığı halde... ...çok da fazla tercihle para kazanamamış... ...ama daha sonra bu tadilat işine girince... ...çok para kazandığını söylüyor... ...Mahmut Bey'in müşteriler arasında çok enteresan insanlar var... Seyda Sayan, Özden Tekin, Coşkun Sabah gibi... Peki bu insanlar gerçekten tadilatlı şeyler mi diyor? Hayır, bu insanlar çok önem verdikleri bir takım işte mayo, blücünlerini yani hiçbir zaman kaybetmek istemekleri blücünleri e, oraya bırakıyorlarmış. Düşünün ki o ünlü insanlar, o zengin insanlar veriyorsa biz haydi haydi vermemiz gerekiyor. Evet, mayolarımızı tadilat yapmak istiyorsak oraya gidelim diyoruz. Daha sonra diyelim ki bir antikamız var. Benim yok ama olanlar için söylüyorum. Şimdi hor hor da, hor hor herkes biliyor. Aksaray kırık tulum basukak No 13'te. Buraya gidiyorsunuz. Bor Antik isimli bir yer var. Bor Antik ne yapıyor? Ya e, istediğiniz antikanızı bırakıyorsunuz ve 15 gün içinde tamirini yapıyor. Ve karşıda 125 milyon gibi para alıyor. Bu e, son derece aslında ucuz. Eğer antika ile uğraşanlar bir yerler yani bir pahalı bir antika yani 125 milyon tamiri çok zor bir şey. Mesela e, ne yapıyor e, Horhor Antika'daki Ramazan Bey evet birisi Ramazan Bey 17 yıldır bu işi yapıyor Aslında e, mobilya Oymacılığından başlamış bu işe Daha sonra işte bir takım Eşyaların zımparalaması Asla çekmesi derken daha pahalı Bir şey girip Horhor Antik kurmuş e, Antik kurmuşlar Ve enteresan Bir şey söylüyor e, Horhor Antik'in sahibi Ramazan Bey Depremden sonra inanılmaz şekilde müşterisi artmış yani depremin yıkıcı etkisinden bir tanesi de bulmuş demek ki antikalarda zarar görmüş Evet e, yine bir antika işi söylüyorum E klasik restorasyon bu restorasyon çukurcuma Çukurcuma'da aslında birçok yer e, restorasyon ve antikalar tamiriyle uğraşıyor ama e E-Klasik'in farkı ne Ergün e, Yavuz Bey 22 yıldır bu atölyeyi işletiyor. E, tabloların çevresindeki varaklara kadar her şeyin böyle özenleri yeniden restorasyonu yapmaya çalışıyor. E, ve fiyatları da getirdiğiniz e, ürüne göre değişiyor. Yaklaşık olarak ortalama 100 dolar gibi para alıyorlar. E-Klas'in e diğer Çukurcuma'daki e, diğer yerden farkı ne? E, kendisi Avrupa'daki... Atölyeleri baz alarak Restorasyon atölyelerini baz alarak yatmış Ve dolayısıyla e, Biraz daha geniş insana ilgisini çekebilecek kadar Geniş olanaklar sunulduğu söyleniyor Aynı zamanda iyi bir e, restorasyon eğitimi Aldığı için çok da rağbet görür Ergün Yavuz Bey Evet bunun adresine verelim Çukurcuma'da Anabala pasajı kat 3 no 301 302 telefon numarası ister iseniz 210, e, 212 niye söylüyorum ki 249 59 60 0212 baştaki alan kodu karşıdan da dinleyen varsa diye. Evet e, daha sonra yine bir antika hikayesine gelelim. Sarı Bronz isminde bir yer var. Bu Sarı Bronz nerede? Asmalı Mescit'te yani İstanbul Bohemyasının yaşadığı Asmalı Mescid şundan sokak no 12 bu asmanın için son yıllarda çok popüler bir yer oldu ve gece çok açık. Sonuçta asmanın mescidi de biraz dikkatleyelim. Ee, Sarı bronz Şaban Sah e, Sahar Yıldızı. Bu da yine yılların ustası. Ee, Şaban Bey ne yapıyor? Heykeller, avizeler imatı yapıyor aslında bir şekilde. Buraya gelen ve tamire ihtiyacı olan her eski eşya yeni olarak çıkar. Yeni eşyalar ise eskidenizden ayırt edemezsiniz. Sloganını atıyor. Evet enteresan. Hatta bu slogan bir yerde de varmış. Çünkü sürekli bu Şaban Bey sürekli bu Cumhuriyet ittifakı ettiği için çok pratik bir şey bulmuş. bunu bir kâğıdı yazmış, basmış. Evet. Ve gerçekten de yani e, ben anlatanların yalancısıyım. Yani oradaki de yalancısıyım. Gerçekten bronz bir heykelim, avizem olmadığı için sonuçta onlara sormak durumdayım. Ve gerçekten eski getirilen şey yine hale getirilebiliyormuş orada. Burayı bir heykel fabrikası olarak planlamış Şavampey. Bey e, heykel hasta evet çok enteresan bir şey. Şey diyor. Heykel hastanesi. Yani her şeyin hastanesi var. Mesela bir telefon hastanesi olduğunu bilen var mı bilmiyorum ama Gayet bir telefon hastanesi var. Eğer hasta bir telefonunuz varsa Gayet Tepe PTT'sinin hemen yanında bir telefon hastanesi bulunuyor. Bırakıyorsunuz hastanızı ve hastanız iyileşmiş olarak alıyorsunuz. Evet. Eğer telefonunuza önem veriyorsanız Gayet Tepe'de not gidin. Antiphanes aklıma geldi adresini bilmiyorum. Evet. Şaban Bey yaklaşık olarak 13 yıldır burada çalışıyor ve ...bir fabrikasyon gibi çalışmaya başlamış. 50 ile 100 milyon lira gibi bir para alıyor. Ee, aslında bu ekonomik krizden önce... ...fiyatlar 250 milyon falanmış. Ama herhalde vicdanı rahatsız olmuş. hava Bey'le aldı ki... ...50 ile 100 milyona kadar inmiş. Ama gerçekten anlatanlar söylüyor. Ee, eğer... tamir edilmesi gereken... ...ya da yeniden düzenlenmesi gereken... E, ...heykelleriniz, avizeleriniz varsa... ...ihtina ile yapılıyormuş telefon numarasını verelim 243 21 94. Evet yine böyle bir biraz pahalı gelecek belki ama pahalı zevktir. Ama son adres vermek istiyorum. Müzik atalıyorsa burası Aznavur pasajı 212/6 Aznavur pasajını biraz önce söylemiştik. Niye söylemiştik? 70'li yılların o güzelim yılların eşyalarını, kıyafetlerini almak istiyorsanız Aznavur pasajından gitme sebebimizden bir tanesi de şu olacak. Eğer bir takım e, gitar, tambur, keman gibi aletleriniz var ve tamir ettirmek istiyorsunuz. Yani sonuçta bir koptu ya da bir şekilde akort, hiçbir şekilde akort edemiyorsunuz. Nereye gitmeniz gerekiyor? Müzik atölyosuna gitmeniz gerekiyor. Burası Ramiz ikincinin yeri. O o gerçekten aynı tabir hastalanmış aletlerinizi iyi direkt geri veriyor. Yani orada da aynı tabir. Hani hasta olan bir eşyanız. Bu arada antipantez eşyalarında hasta olabileceğine inanın. Gerçekte onlarda ruhu ve canı var ee, ve buraya veriyorsunuz Ramiz ikinci bir Ramiz ikinci bir itinayla gerçekten çok itinayla baktığını ben de tanık oldum ee, çünkü kendisi yıllardır bir enstrüman kullanıyor Enstrümanların dilini bir şekilde keşfettiğini söylüyor ve e, onlara tam edip size veriyor ve bu Ramiz Bey'in bir bir tanesi şu Türkiye'de flamenco gitar, gitarını yapan ilk kişi ya yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama işte Ege'nin flamenco yaptığı bir yerde yani daosu flamenko'nun soğuttu diyelim. Bir yerde flamenko'dan ilk yapan kişi olduğu için belki de suçlu ilan edilebilir ama neyse böyle bir ünü varmış Ramiz ikinci beyin. Türkiye'de ilk flamenko gitarını yapan bir yermiş. Ee, kişiymiş ve konservatuvar mezunu. Yani o düşünün konservatuvar mezunları her zaman hepsinin şarkıcı olması gerekmemiş demek ki. Buradan da bir ders alınabilir. O güzelini popçularımız en azından tamircilik yaparsa belki memleki de hayırları olur mesaj da vermiş olduk bu arada Güneyt evet e, konservatuvarın opera şahı bölümünden mezun olan e, Ramis Bey uzun yıllar müzikle uğraşmış kaset çıkartmaya çalışmış ve yakında bir kaseti çıkacakmış ama e, kaset çıkartmaktan çok müzi e, dershanede müzik vermek ve e, enstrümanların tamiratıyla uğraşmanın daha hayırlı bir şey olacağına hayırlı bir iş olacağına karar vermiş ve böyle bir Yer açmış, müzik atölyesi ismini bir yer. Aslında atölye açmasının, isminin atölye olması tahminane yer atölye açmasının çok ma önemli bir yeri var. Çünkü yalnızca tamirat yapmıyor. Aynı zamanda müzik üzerine bir ders verme, iletişim kurma adresi olarak da sonuçta insanların birbirini tanıyabilecekleri, görebilebilecekleri bir adres oluyor. Ders alabilecekleri yer oluyor. Enstrüman hakkında bilgi alabilecekleri bir rehber yer. Yani evet rehber denebilir belki. Rehber yer olur Buraya e, randevuyla gidiyorsunuz. Yani böyle çat kapı gidemiyorsunuz. Çat kapı gidemiyorsunuz ve dolayısıyla eee 2000 Mart'tan mı 2000 Mark'tan evet 2000 Mark'tan başlayan bir fiyatlar ödüyorsunuz. ama çok da fazla fiyatlar ayrıntısı yok. Elinizi kendi randevunuzu alın. E, telefon numarası vermemiz gerekiyor burada. 245 02 21 ade, e, telefon numarası. Adresimiz neydi? Aznavur pasajı 212/6 yani İstiklal Caddesi'nin ortasında Galata kulesinin çaprazına düşen Yer diyoruz. Evet e, bir şey daha var. İstanbul'da ilk bakışta göremeyeceğiniz. Azan başla son bakışta İstanbul. Walter Benjamin'e buradan da hani klasikler betimlem. E, 94.9'da açıkladığıda bir şey daha var programının ilk programının sonuna geldik. Bir şey söyleyeceğim. E, bir dakika ikinci programımızda büyük sürprizlerimiz var, büyük bombalarımız var, büyük konuklarımız var. E, o programda konuş, e, görüşmek üzere ve İstanbul'da gezmeye devam edeceğiz. İstanbul'da ilk bakışta göremeyeceğiniz, aklınıza gelemeyecek, belki konuşulan ama fazla, dinle, fazla dinlenip fazla yaygınlaşmayan meseleleri açacağız. Fazla mesaj verme, mesajlardan kaygısı Kaygısına gerek yok. Şimdilik hoşçakal kal diyelim. Bir dakika bakalım görüşmek üzere. İyi günler. Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü.